Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İbn-i Firnas Değerli dostlar, insan merak eden bir varlık. Bastığı toprağı merak eder, gece gökyüzünde parlayan yıldızları merak eder, sırra ermek, gökyüzüne ulaşmak ister. Gündüz uçan kuşları görür, daha da merak eder. Ben niçin uçamıyorum der kendi kendine. Ben niçin uçamıyorum? Bu soru belki de insanlık tarihi kadar eski. Ama soruyu sormak yetmiyor, cevap bulmak gerek. Bilim tarihinde bu soruyu ilk soran değil ama... İlk cevaplayan ve uçmayı başaran bir insan var. Kim mi? Ebul Kasım Abbas bin Firnas. Kurtuba'da büyüyen ve tahsilini Kurtuba'da tamamlayan Abbas bin Firnas'ın en büyük özelliği araştırmacı ve meraklı bir karaktere sahip olması. Kendisi mühendis. Aynı zamanda felsefeci, kimyacı, fizikçi, şair ve İslam bilgini. Elit zengin bir kimse değil bir köle İbnü Firnas. Fakat bu durum onun kendisini geliştirmesine engel olmamış. Gençliğinde fizik, kimya ve astronomi okumuş. Tarihte bilinen ilk planetoryumu, yani güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren ilk gök evini yapmış. Hazırladığı astronomi tablolarıyla Avrupa'da bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara önemli katkılarda bulunmuş. Yıldızları, bulutları, şimşekleri bilimsel anlamda inceleyen İlk kişi İbn Firnas. Saat dizaynı üzerine de çalışmış Abbas Kasım bin Firnas. Daha önce benzeri görülmemiş menkana adını verdiği bir saat yapmış. Bir su saati olan bu makine suyun akış hızıyla zamanı ölçüyor. Firnas bu saati dönemin Endülüs hükümdarı 1. Muhammed'e hediye etmiş. Kumdan cam imal etme tekniğini bulan ilk kişi İbn Firnas. Kaya kristallerinin kesme yöntemini geliştirmiş. Cam sanayinin öncüsü olarak kabul edilen İbn Firnas, camın görüş düzeltme özelliğini ilk keşfeden kişi olduğu için gözlüğün mucidi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda çok iyi bir filozof, şair ve müzisyen. Bu yönüyle İslam muhsikisinin İspanya coğrafyasında tanınmasına öncülük etmiş. Bütün bu üstün yönleriyle dönemin hükümdarı 1. Muhammed tarafından takdir edilmiş ve kendisine Hakimül Endülüs unvanı verilmiş. Yani Endülüs'ün hakimi. Tarihi kaynaklar, Abbas Kasım bin Firnas'ın uzun çalışmalar sonunda bir cihaz yaptığını ve bu cihazın üzerine kumaş geçirip üzerine büyük kuş kanatları taktığını ve havalanarak uçtuğunu söylüyorlar. i̇bn Firnas'ın yaklaşık 65 yaşında 875 yılında icat ettiği bu uçma aletiyle Kurtuba yakınlarında bir tepe üzerinden uçuşunu başarılı şekilde tamamladığı belirtiliyor. Üstelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğü ve daha sonra da yavaşça yere indiği söyleniyor. Bu olayı dönemin saray şairi Mü'min bin Said şöyle anlatıyor. Akbaba tüylerinden bir elbiseyi giydiğinde ejderhadan daha hızlı uçtu. Çağdaş bilim tarihçisi Philip Hayti gibi birçok bilim adamı Firna'sı bilimsel olarak uçmayı deneyen ilk insan olarak kabul ediyorlar. Onun bu denemesi doğuda ve batıda pek çok bilim adamı ve mucide ilham kaynağı olmuştur. Bilimsel başarılarından ötürü Ay üzerindeki 89 kilometre çapındaki bir karaktere adı verilen İbn Firnas, 888 yılında 78 yaşında vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır